Ağustos, NASA tarafından tutulan kayıtlara göre dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayı sadece sıcak değil aynı zamanda ölümcül derecede ıslak ve yağışlıydı da. Kitabı mukaddese gönderme yapar gibiydi şartlar. Bir yanda cehennem bir yanda tufan. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6 Ağustos'ta bir anda bastıran yağış insanların arabalarından bile çıkmalarına izin vermemiş neticede 21 kişinin ölümüne neden olmuştu. Kuraklıktan çatlayan topraklardaki Sudan'da da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde 80'in üzerinde insan hayatını kaybediyordu. Hindistan'ın Goa-Mumbai karayolunda yağmurlara dayanamayıp yıkılan köprünün üzerindeki otobüsteki 24 kişiden sadece ikisinin cesedine ulaşılabiliyordu. Meksika'da 30, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde 3 kişi daha sel suları yüzünden ölürken, Yine Hindistan'da şiddetli yağışlarda sel sularına kapılarak kaybolan fil, sınır ötesinde komşu Bangladeş'te kurtarılıyordu. Türkiye'de ise Karadeniz bölgesinde Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Otobüs, midibüs, otomobil ve başka araçlarda mahsur kalan insanlar saatlerce bekledikten sonra ancak kurtarılabildi. İstanbul'un Maltepe, Çanakkale'nin Gelibolu, Muğla'nın Ula, Çorum'un Osmancık ilçelerinde ise hektarlarca ormanlık arazi içerisindeki canlılarla birlikte cayır cayır yanıyordu. Olağanüstü sıcaklıkta geçen bahar mevsimi sayesinde gezegende büyük sürprizler de yaşanmaya başladı. Eriyen Grönland buzullarının altında dünyanın en eski fosili bulundu. Bilim insanları eriyen buzulların altında buldukları bir ila 4 santimetre boylarında koni şeklindeki yapıları Laboratuvar ortamında inceleyince aslında 3,7 milyar yıl öncesine ait mikropsu organizmaların fosillerini bulmuş olduklarını fark ediverdiler. Oysa bu buluşa kadar yeryüzünde hayatın başlangıcı yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine tarihleniyordu. Yani iklim yıkımı sayesinde hayatın başlangıcını 200 milyon yıl geriye taşımak mümkün oldu. Bu sevindirici bir buluştu ama öte yandan küresel ısınma sayesinde insan türünün ve başka birçok türün hayatını önümüzdeki 50-60 yıl içinde bile büyük ölçüde sona erdirmek de mümkün görünüyordu maalesef. Grönlandan Ankara'ya ve Orta Doğu'ya hızlı bir geçiş yaparsak. Başbakan Binali Yıldırım'ın görevinden istifa ettiğini duyurduğu İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görevde olduğu 2 yıl 8 aylık dönemde Türkiye'de 17 büyük terör saldırısı yaşanmış olduğu biliniyordu. Ama patlama ve çatışma hali İçişleri Bakanı'nın aniden görevden ayrılışıyla birlikte görünürlüğünü kaybedecek değildi haliyle. Irak, Suriye ve Libya'da uluslararası koalisyon güçlerinin müdahalesine sonuç vermeye başladığı günlerde önemli toprak kayıplarına uğramasına rağmen IŞİD'in saldırıları devam ediyordu. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde sokakta yapılan düğünün kına gecesinde kutlama yapan kalabalığın arasına karışan 12 ila 14 yaşlarında bir canlı bomba çocuk kendini havaya uçurarak 51 kişiyi öldürüp 69 kişiyi de yaralamıştı. Çocuk askerler fenomeninden sonra çocuk bombalar gerçeğiyle de burun burunaydık. 24 Ağustos 2016 saat 04'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesine terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi amacıyla askeri hareket başlatılmıştır. Böylece... Türkiye fiilen Suriye'deki savaşın bir parçası haline gelmiş oldu. Bu kısacık açıklamayla birlikte ülke komşu ülkenin topraklarında uzun bir savaş dönemine girmiş oluyordu belki de. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tanklar Fırat'ı geçerek Özgür Suriye ordusunun yüzlerce savaşçısıyla buluştu ve uzun sürecek bir askeri harekatın başlangıcını Cerablus'u IŞİD'in Iş IŞİD işgalinden kurtararak yaptı. PYD eş başkanı Salih Müslim ve Suriye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları operasyondan derin kaygı duyduklarını açıklıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı havadan destek oluyor. Avrupa Birliği ise operasyona ilişkin yorum yapmayacaklarını söylüyordu. Yılın son günlerine girilirken Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerden şehit olanların sayısı 37'yi bulacak, yaralanan askerlerin sayısı bunun kat ve kat üstünde olacaktı. Neredeyse her 3 günde bir şehit verilen bu harekatta Elbap önünde girişilen şiddetli çatışmalarda IŞİD'in Türk askerlerinin ağır saldırı, işkence ve katliam görüntüleri de sosyal medyada iğrenç bir savaş propagandası malzemesi olarak kullanılacaktı. Suriye'deki savaşta bir ambulansın içinde toz dumana batmış oturan perişan ve şaşkın görüntüsüyle savaşın sembolü haline alıveren Ümran Dakneş adlı 11 yaşındaki çocuk, tüm sosyal medyayı şoke etmesine rağmen savaşın genel gidişatında sivillerin kaybına dair herhangi bir hareketlenme başlamasına yetmedi ne yazık ki. Halep'te 3 hafta boyunca süren hükümet kuşatmasını kırdıklarını duyuran muhaliflere, Rejim daha fazla hava bombardımanı, daha fazla milis saldırısıyla karşılık vermeye hazırlanıyordu. Suriye'deki hava bombardımanı sadece muhalifleri değil, aynı zamanda paylaşım kavgasına düştükleri ülkenin kuzeydoğusunda PYD'nin silahlı kolu YPG'yi de vuruyordu. Hasake'de ise orduyla YPG arasında günlerdir süren çatışmalar Rusya'nın ara bulucuğuyla sona erdi. İşkence, dayak ve açlık yüzünden Suriye cezaevlerinde 18 bin'e yakın tutuklunun öldüğünü açıklayan Uluslararası Af örgütü, dünya devletlerinin duruma seyirci kalamayacağını duyurmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran ve Türkiye Ağustos ayında da bölgeye daha çok silah yığmaya devam etti. Uluslararası Af örgütü bir diğer raporunda Etiyopya'da gerçekleştirilen protestolar sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 göstericinin öldürüldüğünü açıklamış. 11 Temmuz'da çatışmalardan zaferle çıkan Güney Sudan askerlerinin başkent Cuba'da aralarında Birleşmiş Milletler yardım görevlilerinde olduğu onlarca kadına tecavüz edip öldürmelerinin cezasız kalmaması çağrısında bulunmuştu. Yemen'deki çatışmalar nedeniyle Ağustos ayında ülkede 180 sivilin öldüğü, 268 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Eğitim ve sağlık kurumlarını, çarşı, pazar ve ibadethaneleri, hava alanlarını ve tabii sivillerin evlerini hedef alan en az 41 saldırı düzenlendiği açıklandı. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım. Muhterem hanfendi. 11. Cumhurbaşkanım. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım. Çok teşekkürler sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun. Sayın Başbakanım. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım, Sayın hanefendiler, sayın konuklar ve ve asil milletimizin kahraman ve fedakar mensupları. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'de kanlı darbe girişiminin ardından başlayıp 27 gün süren demokrasi nöbetlerinin sona ereceği tarih Yeni Kapı'daki Demokrasi ve Şehitler mitinginde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından halka duyuruldu. Partiler üstü bir etkinlik olarak nitelendirilmesine rağmen HDP'den kimsenin çağrılmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ve Mehteran takımının da aralarında bulunduğu kimi kaynaklara göre 5 milyonluk kimi kaynaklara göre ise de 1 ile 1,5 milyon kişilik bir kitlenin katıldığı mitingin ardından hayat olağan akışına döner gibi oldu. Olağandan kasıt örgüt propagandası gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem gazetesine polis baskınını haber yapan İMC kanalı çalışanları da dahil gazetenin editörleri ve genel yayın yönetmeninin gözaltına alınması Azadiye Valat gazetesinin Diyarbakır'daki merkez bürosuna yapılan baskınla yine aynı akıbete maruz kalan 24 basın emekçisinin gözaltına alınması ya da Zana Kaya ve İnan Kızılkaya'nın tutuklanmasının ardından hapisteki toplam tutuklu gazeteci sayısının 94'e ulaşması değildi elbette. 6 yıl önce İstanbul Narkotik Şube'de gözaltına alınarak çıplak aramaya maruz kalıp sözlü ve fiziki polis şiddetine uğramasının ardından hayatına son veren Onur Yaşercan'ın, Hrant Dink'in, Roboski'de ölenlerin, Rus uçağının düşürülmesi olayı faillerinin darbenin ardından daha net bir şekilde ortaya çıkıyor oluşu da değildi. Hayatın olağan akışı birçok platformda birbirlerine benzetilen ve Erdoğan'ın hitabıyla saygıdeğer kıymetli dostum Putin, ve ülkesi Rusya ile olan ilişkilerin normale dönmesi gibi bir şeydi. St. Petersburg Havalimanı'nda Türk işçiler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarlar Köyü olarak bilinen bölgedeki Konstantin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uçak krizinden sonra ilk kez bir araya geldi ve çok olumlu olarak tanımlanan bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleşti. Ülkede yaşanan kaotik hali ortaya koyabilecek istatistikler şöyleydi. İstifa etmeden önce yaptığı son açıklamalarından birinde İçişleri Bakanı Efkan Hala, görevden uzaklaştırılan kamu çalışanı sayısının 76 bin civarında olduğunu, 5 bin 171 kişinin gözaltında tutulduğunu, 16 bin 899 kişinin ise tutuklandığını söylüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bir kanun hükmünde kararname KHK ile İlk etapta zaten kapasitesinin üzerinde insan barındıran cezaevlerinden yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edileceğini bildiriyor. Ama bunun bir af olmadığını, mahkumların cezalarını dışarıda denetimli serbestlik rejimi çerçevesinde çekmeye devam edeceklerini söyleyerek halkın herhangi bir yanlış anlamaya kapılmasını engellemiş oluyordu. İlan edilen o halle birlikte cezaevlerinde aile ve avukat görüşlerinin yasaklanması, avukatlarla dayı görüşmelerin kamera kaydı altında gerçekleştirilmesi, gazetelerin cezaevine sokulmasının yasaklanması, siyasi tutukluların darp edilmesi gibi iddiaların peş peşe gelmeye devam ettiği günlerde eski tutuklular yeni gelen tutukluların işkence seslerinden, bağırtı ve inlemelerinden dolayı geceleri uyuyamadıklarını avukatları aracılığıyla kamuoyuna aktarmaktaydı. Soma faciası duruşmasında yargılanan Soma Holding patronu Can Gürkan, Türkiye'nin en büyük maden kazasında olan sorumluluğunu kabul etmiyor. Felakette PKK, DHKPC, FETÖ ihtimallerinin araştırılmasını talep ediyor. İş adamı müteahhit Ali Ağaoğlu, Darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden devralınan yerlerden Levent'teki askeri alanın kendisine verilmesini talep ediyordu. Ama tek taraflı bir talep değildi bu. Ünlü müteahhit bunun karşılığında her şehit ailesine bir ev verme taahhüdünde bulunuyordu. Para demişken Avrupa Komisyonu dünyanın en değerli markaları sıralamasında birinci sırada bulunan Apple şirketinin İrlanda'daki satışlarından ödemesi gereken vergi miktarından çok daha azına ödediğini hükmederek 13 milyar avroslarında geriye dönük vergi borcu çıkardı. 3 yıllık soruşturmanın ardından verilen cezanın Avrupa Birliği tarafından kesilen en büyük meblalı vergi cezası olduğu öğrenildi. Dünyanın en büyük şirketi vergi dairesiyle gizli kapaklı bir anlaşma yapıp dünyanın en küçük vergisini ödemekle suçlanıyordu. Şirket İrlanda'da normal vergi olan yüzde on iki buçuk yerine yüzde sıfır nokta sıfır sıfır beş yani on binde beş oranında bir vergi ödemeyi yeterli yani eskilerin değişiyle miktarı kafi görmüştü. Yılın en büyük mali skandallerinden biri olabilirdi bu ama nedense pek haber değeri olmadı. Teknik detaylara odaklanmayın bu bir savaş. Suudi General Ahmet Aseri Yemen'de Suudi uçaklarının bir ilkokulu vurarak çoğu 8 ile 15 yaşındaki çocuklar olmak üzere en az 19 kişiyi öldürmesi hakkında konuşuyor. The New York Times